محمد سيد الكنين الثقلين الفريقين من نور من عجم فمن نبي نقي خلق في خلق, وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دعمت دعته النصر ci temasdan Bismillahirrahmanirrahim ala Biraz yorgunluklarımız ve hastalıklarımız olduğu için bazı kere biraz geç kalıyoruz kusurumuza bakmayın. Sabahtan tefsir uvarıldı. 12'ye kadar onunla meşgul olduk. Böyle olunca da biraz bir iş öbür işi iteliyor, öteliyor. Böylece benim gibi hasta insanlar da 5-10 dakika vakitleri sarkıtabiliyor ama inşallah gayret edeceğiz. Kusurumuza bakmayın. Çok özür dileriz. Evvelden beri geldiğimiz derslerde Hamazan Şerif'teki faziletler ve ...bu nimetin kıymetini bilmek hususunda konuşuyorken... ...İbrahim hayır radıyallahu anh'ın bir sözünü naklediyordum. O arada başka konulara giriyorum daldan dalı atladığım için. Ancak o sözden başlayalım çünkü o... ...sözden makule giremedik yani. Buyuruyor ki radıyallahu teâlâ, سَوْمُ يَوْمٍ ف۪ي رَمَضَانٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ أَلْفِ يَوْمٍ ف۪ي غَيْرِهِمْ Ramazan-ı Şerif'teki bir oruç, Ramazan-ı Şerif dışındaki bin oruçtan hayırlıdır. Çünkü neden? Farzdır. Farz oruç olduğu için işte oraya da söyledim. مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانٍ مِنْ غَيْرٍ رُخْصَلَدٍ وَلَا سَفَرٍ Hastalık gibi, hastalık çok komalık yani. ...bir durumu işte baygınlık, bilmem ne, komada, hemen yoğun bakım falan, böyle ünitelerdeki adam nasıl tutacak? ve da Müslüman bir doktor sen tutamazsın, hastalığın artar diyorsa. Bu bir ruhsattır veya yolculuk bir ruhsattır. Onlar hakkında bir izahlar yaptım hani, İslam'a göre yolculuk mefhumunun tarifi, sınırı nedir? Böyle bir durum olmadan bir gün tutmasa, yani şimdi şöyle bir moda oldu, ben niyet etmedim zaten, kefaret 61 gerekmez. 61 gerekmez ki 13'ün niyet etmediğimden dolayı kurtardım. Ya sen niyet etmediğin zaman kefaret niye gerekmezdi, niye sormuyorsun? Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki: "Lem yaqza an dehri kulli ve samahu." Ömrü hayatı boyunca oruç tutsa o bir günü ödemez de 13. Çünkü 61 kefaret edin neden oluyor? Sen niyet ettin. Orucun gününe hürmet ettin. Ee, ama işte ya nefsine yenik düştün ya bir şey yaptın. Yaptığın bir amelle orucu bozdun. O zaman sana diyor ki sen baştan iyi niyetliydin. Oruca niyet ettin. Tutmaya niyet ettin ve başladın. Onun için e, bir kaza oldu. Sen yani bunu e, tabii ki e, hastalıktan olanlar yine hastalıktan dolayı niyet etmiş. Ama gündüzün ortasında kaza geçiriyor. Acile kalkıyor. Kendinde bile olmuyor. Yine yapıyorlar. ...işte benim ilaç zerk ediyorlar vesaire. E bu durumlarda... E, ...işte dişçiye gidiyor, dişçi... E, ne yapıyor, dişi çok ağrıyor... ...veya bazılar işte ortadan ancak o güne randevu alıyor, o gün gitmese... ...kaç ay öteleniyor falan. E bu durumlarda zaten insan oruca niyet edecek geceden. Yani bunu biliyorsa tabii ağrı, diş ağrısı birden olur onu demiyorum. Ama sigortadan günüm var, şimdi doktorda randevum var... ...bu niyet edecek. Çünkü iğne bozar mı? İmam Ebu Yusuf'a göre bozmaz. Yani biz orada bir zarurette olduğu için... ...İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin... E, fetvası ile amel ediliyor. Mesela... ...bazı insanlar... E, ...şekeri çok fırlamış, da tutuyor. E bu adama... ...400-500 olmuş. İnsül müdahalesi gerekiyor. Bu bir zaruret. İnsülin müdahalesi yaptığı zaman... ...İmam Ebu Yusuf'un fetvası alınıyor. Yani ne demek? İmam Ebu Süfü müştehittir Hanefi mezhebinde. Tamam. E ona göre bozmuyor. Yani bir zaruret olan iğne yapılacak bana zaten nasıl olsa diye ben bugün niyet etmeyeyim diyemez. Mutlaka niyet etmeli. Orucu tutmalı. Ha nedir? E, o sonra iğne yaptıktan sonra işte dış, ağzına bir su sıktı, şu sıktı, bu sıktı ve şey kan geldi. E, bunları tükürecek. E, boğazından aşağı geçirmedikten sonra zaten orucu bozulmaz. Ha böyle bir durumda Diyelim ki boğazından kaçtığını hissetti, kaçırttı, etti falan. Bir şey çok su sıktı, bir şeyler sıkıyorlar falan oradan. Baktı ki kaçtı bir şey. O yine orucu yemeyecek. Yine akşama kadar oruca devam edecek. Sonra güne gün kaza edecek. Yani Ramazan'dan sonra bir güne gün kaza edecek. Yoksa böyle sudan bahanelerle... ...işte imtihanım var, randevum var, bir memnun var. yok Aşım var. Ondan sonra sen efendim oruca geceden niyet etme. Bu ne demek biliyor musun? Bundan sonra ölene kadar tutsan o gün ödemez. Yani 61 gerekmiyor. Niye gerekmiyor? Niyet etmediğimde. Ama niye niyet etmeyince gerekmiyor? Onu anladın mı hiç? Çünkü niyet etmeyen adam zaten Allah'ın farzını saymamış oluyor. Bundan dolayı Mevla da buyuruyor ki sen ne 61 ne 71 hiç ömrün boyu tutsan ben bugün hesabını sorarım. Çünkü sen iyi niyet yapmadın. Bu çok önemli bir mesele. Onun için, Ramazan'da bir oruç bin, bin oruçtan kayıladı. Ne bini ne on bini yani tabii ki... Çünkü neden? Ramazan'ın bir gün orucunu... ...nafilelerden kıyamete kadar oruç tutsan ödemiyor. Ne gibi? Yüz rekat teccüs tutsan iki rekat sabah namazını ödemediği gibi. Çünkü farzlarda muafiyet yoktur ve müsamaha yoktur. Nafilenin bin tarzı... Yani sen şimdi on bin e, efendim... ...lira, işte eski hesaplarla milyon, milyar, trilyon hava kurumuna, civa kurumuna versen... ...zekat, fakire vereceğin zekatın bir kuruşunu ödemezsin. Ya ben de hayır kurumuna verdim. Ya kardeşim hayır kurumuna verdin ama... E, ...masarifi zekata gönderilmeyen... Yani ne demek istiyor? Adam yol yapıyor, çeşme yapıyor, köprü yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bunlar ne yapmıyor? Fakirin eline gitmiyor. Temlik yok. Hakir'in mülkiyetine girmediğinden, temlik olmadığından amme hizmetleri, kamu hizmeti gibi işler yapan yerlere zekat verilmez. Sen hayır yapıyorum. Tamam Allah hayırın kabul etsin. Ama sen o hayırları, efendim orada trilyon versen, burada zekatın kaç lira abi? Zekatım 3 bin lira. Sen 3 bin lira zekattan ahirette feci sorulursun. Öte yandan ben 10 bin lira da şu hayır kurumuna vermiştim. Mevla buyuruyor ki, din fıkıhtan ibarettir. Ben sana اِنَّمَا صَدَكَاتْ لِلْفُقَرَا mesakin ayetinde 8 tane masrif yani fakir ne demek? Miskin ne demek? Yani yoksulun da fakirden farkı ne? Yetim, işte evim, dul, işte tabii kendi zenginliği yoksa. Ondan sonra yolda kalmış. Memleketinde çok zengin, yolda sıfırı tüketti, çaldırdı, çıftırdı. Açlıktan ölecek adam memleketine gidene kadar buna da veriliyor mesela. Yani sen kendi kafana göre her gelecek et veremezsin. Kurumsal yerlere veriyorsun. Veriyorsun ama onu vekileteceksin ve onun bunu fakirlerin şahsında kullandığını Temlik usulüyle kullandığına kanaat getireceksin. Yoksa genel manada bu zekat verilmez böyle kurumlara, kuruluşlara. Çünkü neden? Adam onunla hizmetine, yani tamam, ee, kurs hizmetine bilmem neye araba alıyor. Ya kardeşim sen kurs hizmetine aldığın araba genele alınmış oluyor. Belli bir adama bu zekat verilmedi ki o zaman. Temlik edeceksin. Ha yardımlan alırsın bir diyelim ki bir hizmet var. Çoluk çocuk taşınacak, talebe gidiyor, geliyor. ...ben buna bir şey demiyorum, servis usulü. Ama bu zekattan olmaz. Camiye zekat verilmez. Cami sekiz sınıfa girmiyor. Fakir değilmiş, kim değil yani. E sen şimdi, e bunları bilmeden olur mu? Farzların dindeki yeri, İslam'daki önemi... ...bütün dünyayı nafile doldursan bir kuruş zekatı ödemez. E kat, efendim, milyar rekat namaz kılsan iki rekat sabahın farzını ödemez. Onun için kadar kılıp da sabah namazını uyuyup kaçıranlar helak olmuştur. Neymiş çok namaz kıldım. Sabaha karşı uyumuşum. O zaman baştan uysaydın sabaha kalksaydın. Hazır Ömer Efendimiz'in buyurduğu gibi. Nerede felenceyi göremiyorum dedi. Mihraba geçtikleri zaman koyun çobanı gibi mübarekler cemaatlarını ararlardı. Bir sordu felenceyi göremiyorum. Daha kahmet getirmiş namaza başlamadan. Dediler ki o geceler çok ibadet eder uyumaz. Belki de kaldı Eyvah dedi. Keşke sabaha kadar uysaydı da sabah namazının cemaatına gelseydi. Onun için bırak şeyi, bırak sabah namazının rekatını. Cemaatsız bile kılmak, cemaatsız bile evde yetiştirmek bile sabaha kadar uyumak eftal olur. uyu uyumadığında cemaata gidemeyeceksen. Anladın mı? Ne diyorum? Bir şeyler söylüyorum yani burada. E Gerçi Hoca Efendi neredesin sabah kadar namaz kılıp da namazdan dolayı uykusuz kalıp da sabah namazını kaçıran adam da pek yok da pek Ramazanlarda biraz olabilir. Kadir Gecesi şudur, çok ibadet edin falan bir de baktın dörtte uyumuş sabahı kılmadan. Öyle bir durumu anlayan adam ilk vaktinde kılabilir. Yani ilk vakti ne demek? imsaktan sonra demek. 15 dakika beklese çok iyi olur. En az 15 dakika beklese çok iyi olur. Ama adam öyle bir durumda oluyor ki bazen. 5 dakika çok öyle bir ediyor. Yani yıkılıyor insan yani. İnsanız yani hepimizin başına gelen haller. E dünden gelen bir yorgunluk yansıması oluyor. Yüklenmesi oluyor. Uykusuzluk birikimi oluyor. Biliyor musunuz Uykusuzluk acayip bir şeydir. Dayanırsın dayanırsın ama devirir yani. E şimdi zaten ne okuyacağını bilmesen Rabbena ahfirli diye Rabbena la, la takfirli yani ya Rabbena affetme diyecek kadar saçmalayacak kadar uyku sarhoşluğu geldiği zaman zaten bir insanın dua etmesi falan da haram edilmiştir. Çünkü dua ederken dua eder. Bundan dolayı ne yapacak? Uyuyacak, ayılacak. Ama şimdi uyuyacak, ayılacak da önümüzde pay yok ki. Yani uyu ayılamaz ki bir saatte, yarım saatte. O zaman önceden kıl dayat. Ne zaman kılacaksın? Vakit girmeden olmaz. Sen deli misin ya? Yani efendim insanlar acayip acayip işler yapıyorlar yani. Ezanın vakti girmeden ezan okunsa da namaz olmaz. Vaktin girmesiyle. Namaz vakitleri belirlenmiş bir farzdır buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Onun için vakitlidir bu ibadet. Öyle rastgele birbirine yeme yapamazsın. Birbirine ekleyemezsin, çıkaramazsın. E bu vakitler belli. Zaten ilk vaktini de yazıyor takvim. Son vaktini de yazıyor. Öbür vaktin girişi, öbür vaktin girişi. Bir tek sabahta bu olmuyor. Çünkü sabahta vakit çıkıyor, vakit girmiyor. Yani sabahta çıkış var, öğlenin vakti girmiyor. Diğer bütün namazlarda biri çıktı mı öbürü girer dört vakitte. Sabah namazında çıkar, sabahın vakti çıkar, öğlenin vakti girmez. Bir tek onda o fark var. Ama çıkar ne demek? Çıktı mı kazaya kaldı demek. Sen ondan sonra sünnetini de kılarsın. Kerahat vaktine kadar sünnetiyle farzı kılarsın. Tamam ama eda olmaz. ...yine kaza olur. Çünkü neden? Küneş doğmasıyla vakti çıktı yani. Yeni vaktin... Gi Ama yeni vakit girmedi. Yeni vakit girmemesi onun kaza kalmaması anlamına gelmiyor. Kaza kaldı. Çünkü her vaktin girdiği nokta bellidir, çıktığı nokta bellidir. Ancak ne var? Dört vakitte çıktığında öbür vakit girer. Anladın mı? Mesela imsak. İmsakta yatsı çıkar. Yani şu anda 3.35... İstanbul için konuşuyorum. Yatsı çıkar, sabah vakti girer. Siz bu Azerbaycanlıların bayındırların takvimlerine, hikayelerine, numaralarına bakmayın. Bir haber yok. Kutuplara gitmiş, buranın takvimini ölçme. Kutuplara ne gidiyorsun? Sen burada uçağa binseydin bir kere hayatında, uçakta seher vaktinde bir ufuk çizgisine baksaydın, siyah iplikle beyaz ipliğin nasıl birbirinden ayrıldığını, geceyle gündüzün nokta olarak böyle bir çizgiyle üstü enlemesine yayılan ışık Altı ennemesine zaten geceden kalma karanlık. E sen ondan sonra eğer sen bunu gündüzün iyice açılması olarak düşünüyorsan, o zaman zaten imsak olduğunu kabul etmiyorsan, ufuk çizgisinde o zaman güneş doğana kadar yedir millete. Niye 40 dakika evvel bırakıyorsun? Yaptın bir iyilik millete tabi yap yani. O zaman de ki 5.30'a kadar yine anasını satayımde. Öyle buna döndü yani bu şimdi. Çünkü neden? E niye 40 dakika evvel şey yapıyorsun? Çizgi çok belirliyor o zaman aydınlanıyormuş Nerede aydınlanıyor Nerede aydınlanıyor hava bulutluysa yine bizim Burada aydınlanmıyor Yani sana senin göreceğin Aydınlık gelecek demiyor ki Ufuktaki çizgide belirginlik olacak Buyuruyor ufukun çizgisi sen bulutlu musun Dumanlı mısın İstanbul'da mısın Dağda mısın bakmak dağda olsan uçakta Olsan ufukun çizgisini zaten görüyorsun 3.35'te e sen diyorsun ben aşağıdan buradan göremiyorum. E sana zaten sen göreceğin demiyor. Hatta tepeye neyle küpüse o video yapmışlar sapıkça. İşte e, siz görünceye kadar diyor diyor. Siz görünceye kadar diyorsa kör hiç görmüyor. Ne yapacağız abi? Kör o zaman akşama kadar yesin. Orada siz görünceye kadar demiyor ki. Orada siz derken sizin bu işte yetkilileriniz demek. Kur'an bu. Sizin için kısasta hayat var diyor. Bu şu mu demek? Bir adam katilse sen git yolda infaz et niye veleküm sizin için buyurdu kısası ben yaparım ondan sonra sen de atarlar kodese yatarsın müebbet yani mantık mı bu İslamda da e, kısası yapacak devlettir veleküm sizin için buyuruyor yani ne demek yöneticileriniz böyle yönetsin diyor kısasla ameletsin diyor şerah devletinde yani veleküm sizin için derken her fert kısas yapabilir katillere demek çıkmıyor ytb yenileküm size belirinceye kadardan da bunun körü var şaşısı var Beşisi var, görmeyeni var, özürlüsü var, yukarı bakamayanı var. Yani lekümün burada hepinizin görmesi lazım. Sen görmedikten sonra yemeğe devam et diye mana çıkamaz ki. Buradaki mana nedir? Bu işin ehli olanlara tebeyyün edinceye kadar. Çünkü bu işi araştıranı var, uzmanı var, takvimçisi var, astronomisi var, astrolojisi var. E ve bunlarla uğraşan bilim adamlar var. Rasathane kurmuşlar burada. Burası athane sana, efendim şu gün şu saatte güneş tutulacak diyor tutuluyor. Ay tutulacak diye tutuluyor. Nereden biliyor güneşle ay tutulacağını? Galipten haber mi geldi? Rasataniye. Çünkü Eşşem su el kamarubu husban. Güneşle ay hesapla dönüyor Allah buyuruyor. Ben güneşe aya öyle bir ayar vermişim ki Mevla buyuruyor, bütün takvimleri ondan alırsınız. Çünkü neden? Takvimler şaşar. Benim güneşim ayım şaşmaz. Allah buyuruyor. E şimdi fecir ve imsak meselesi neyle ilgili? E güneşle ilgili. Güneş ta öte taraftan gelmeye başladıkça buraya yaklaştıkça burada imsak oluyor. Sonra da bir zaman sonra da bir saat, bir, bir buçuk saate en az oluyor. Bazen iki saate kadar gidiyor, tulo oluyor. Şimdi mesela iki saate yakın. Yani orası 335 oluyor, burası da 527. Yani ne olacak? Arada bir 10 dakika fark var, iki saat oluyor. İki saatte gün doğumuyla güneş doğumu'nun arası şu an. Gün doğuyor, iki saate yakın, bir saat 50 e, dakika falan sonra güneş doğuyor. E sen şimdi bunu imsa o ufuktaki çizginin. Peki siyahın beyazın belirmesi olarak algılamazsan o zaman tam aydınlık güneş doğana kadar olmuyor. Güneş doğana kadar mı yiyecek o zaman? Tam netleşme. E bu budur. Ondan sonra Sümrüt'ün bu siyahı müler değil. Orucu geceye kadar tamamlayın buyuruyor. E gece ne o zaman? <gülüyor> Akşam ezan okunduğunda birçok yerde hava aydınlık oluyor. O zaman o da gece olmadı. Bir saatte buradan tutsun aynı hesap. Oradan yediğini buradan yemeyecek. O zaman ne oldu? Geceye kadar tutun. Gece ne? Güneş batınca gece oluyor. E, güneş batınca gece oluyorsa sen de o zaman e, gündüzü de güneşin doğmasıyla al. Beş kadar iyi o zaman. Yok o kadar da değil. Dört de kes. Süleymaniye takvimi'miş. Ne Süleymaniye takvimi? Oruç yediren takvimi. Ondan sonra sen efendim e, bunlar yanlış mantık. 1400 senedir kimse anlamadı. 1400 senedir bu bizimki çıkmış anlamış. Milletin orucunu yediriyor. Kim bu Süleymanet takvimi denen meretle amel ederse kesinlikle bütün oruçları gitmiştir. Yeniden tutacak. Kaza yüklemiştir. En azından kaza yüklenmiştir. Hadi cahilliyimden yaptım falan kefaret yüklenmese de kesinlikle güne gün tutması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Şu anda imsak son noktasındadır. Temkin ihtiyat payı da kalkmıştır. E, dakika geçirtmemek lazım. Mevla buru fela tekrar bu Onlara yaklaşmayın. Bunlar ben sınırlarımdır. Yani İslamiyet böyle bir şaka bir şey değil. Onun Ramazan Ramazan'ın orucunu bütün ömrün boyunca tutsan ödeyemiyorsun. Sabahın iki reketini ömrün boyunca nafile kutsan ödeyemiyorsun. Katır trilyonlu kayratı camiye mağmiye yaptırdın. Bir kuruş cekat borcunu ödeyemiyorsun. Çünkü camiye verdiğin cekata sayılmaz. E şimdi bunları düşündüğü zaman o zaman tabii ki Ramazan'ın bir günü bin günden hayırlıdır. Tersten bakarsan yedi bin senenin günü bütün dünyanın ömrünün günü bir Ramazan'ın gününü ödeyemiyorsa o zaman ne o bin günden hayırlıdırı da aç yani. Açtığın zaman bütün dünya günlerinde hayırlıdır Ramazan olmayan. Çünkü neden? O oruç farz olan sadece o Ramazan'da oluyor 13. Ve Ramazan şerifte bir Sübhanallah diğer zamanlardaki bin kere Subhanallah Allah vaktan hayırlıdır. Subhanallah temlül mizan. Allah'ı tesbih, tenzih, noksan sıfatlardan uzak tutmak, şana yakışmayan bütün sıfatlardan efendim uzak olduğunu ifade etmek efendim. Onun sahasını, sah kutsal sah sahasını efendim. Tatihret etmek, takdis etmek, kutsamak da bu Türkçe'si kutsamak, mukaddes, kutsal diyorsunuz. Kutsal Demek şanına, şerefine, yakınına, yanına, dolayına, yöresine hiçbir noksanlık, kötülük e, ayıplanacak, kınanacak, beğenilmeyecek hiçbir şeyin yaklaştırılmadığı saha. Kutsal o demek. Orada hiç zerre kadar bir ayıp, bir kusur, bir noksan konuşulamıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımız. Ne demek? Sen her kitaba bir tenkit, bir hata, şunu bunu isnat edebilirsin, bir ayıp, bir kusur... Bir şey bulabilirsin ama Hazreti Kur'an'da bulamazsın. Buldum zannedersin de kendi avan buldun, yavruluğunu buldun. Kur'an'da noksan yok çünkü sen olmayan şeyi şey uydurdun o zaman. Aklın almadı, aklım almadı demiyorsun. Noksanlık gibi, tezat gibi, çelişki gibi görüyorum diyecek yerde hiç ilmin olmadan kalkıyorsun bu da böyle olur mu diyorsun. Ha bunu Müslüman demiyor zaten. Hiçbir Müslüman koyuyor. Bakıyorsun taslaman bile her şeyi taslıyor. Kur'an'a geldi mi tosluyor ve orada diyor ki Ayet var diyor. Ayetleri de yanlış manaya vererek tabi yazı bayındırlar olsun, ondan sonra efendim okutanlar olsun, okuyanlar olsun, İslamoğlu efendim e, ne olursa işte bunların hepsini görüyorsunuz ve bu gördüklerinizin hepsi e, sizi nereye götürüyor? Kur'an'a geldiler mi duruyorlar ama yine de tenzih etmiyorlar. Kur'an'ın da içini oyuyorlar. İçinden Kur'an-ı Kerim'i tahrif ediyorlar, manalarını değiştiriyorlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Ama Şimdi Müslüman'ım dediği için Kur'an'da da şu hata var diyemiyor mesela. Ama mesela Mustafa Öztürk o hepten acayip. Mustafa Öztürk tefsir profesörü o şunu diyebiliyor. Yani diyor efendim Kur'an'daki kıssalar diyor. Esatürül evvelin evvelkilerin yani palavralarına getiriyor. Hikaye diyor ya. Ha şimdi onun da şey var. Efendim yazısı var kitabından sayfası var falan. Onu da bizim siteye koyarız. Mustafa Öztürk kimmiş neymiş tanışmanızda fayda var. Yani müşerref olmanız lazım. Çünkü neden? Yani öbürleri hiç olmazsa bir Allah'tan e, korkmasa da kuldan korkuyor. Kuldan korktuğu için ya Kur'an'da da ne yanlışlar var. Mesela bir devlet bakanı vardı. Diyanete dört sene baktı. O adamdan duydular onu. Ali Eren Hoca anlatır. Bir resepsiyonda böyle ayaküstü konuşuyorken ben de yanaştım diyor. Oradan yani dinleyenler anlatıyor. Adam diyor ki ya bu Kur'an'ın üçte biri falan inanılacak şeyler değil. Bu adam dört sene Diyanete baktı ilk dönem. FETÖ'nün baş adamı işte, diyalogçuydu. Şimdi özelde konuşabilirler. Ama böyle açıkta Allah'tan korkmasa da kullardan korkuyor. Ulan şimdi Kur'an'da şurası yanlış demeyin. O zaman ne yapayım? Manayı çevireyim diyor. İşte Maryam'ın babasız çocuk doğurdu ayeti. Bu ayet yanlış ya. Böyle ayet olur mu? Dese şimdi Mehmet okuyan. Aforoca derler. Karadeniz'de onu kimse dinlemez. Ama bizim Karadenizliler çok mübarek oldukları için e bunda çift cinsiyet var erkeklik hormonu da var ondan kendi kendine döllendi diyor e bizim Karadeniz'de yurttaş vatandaş anlamıyor halbuki bu bu ayet yanlış demek eşittir bu ayet yanlış demek fakat bu ayet yanlış dese herkesin anlayacağı kabak gibi bir olay olacağından onu demiyor yani diyor bu e, böyle değil yahu diyor ama Allah Teala buyuruyor ki e, İsa Adem gibidir Ademin anası da yok, babası da yok. İnsanın da babası yok diyor. Ayet aynı böyle söylüyor. Kün fe kün diyor. Ol dedi oldu diyor. Cık. Babanın suyu, annenin suyuyla karıştıktan sonra tamam yine Allah gündemesi olmuyor ama orada özel bir kün fe kün var. Nedir? Sebepsiz yaratma meselesi. Mucize zaten. Sebepler ortada yokken harikulade ne demek? Adeti yaran geçen demek. Harikulade. Arapçadan şu şekilde harikulade diyorsun. Peki bu harikulade ne zaman oluyor? Bir ana bir baba çiftleşip de Efendim çocukları olursa harikulade bir şey olmuyor. Ama sürtünmekle çocukları olursa, Allah Allah, bunlar hiçbir işlem yapmadan nasıl sürtünmekle çocuk olmuş? Buna kimse nakde ermez. İşte buna harikuladelik denir. Mesela böyle de bir şey zaten vuku yok. E şimdi Allah kün fe orada da vuku olur. Ona bakarsan, hiç kadın tek başına dururken bakire kadını da doğdurur. Bu ayrı bir şey, mucize yarattı. Ama burada. Meryem validemize bunu yarattığını bildiriyor. Başka bir kimse de böyle bir şey beyan etmiyor. Bunu yarattığını bildiriyor. Sen bu ayet yanlış de bakayım Diye, diyemiyor. Neden? Çünkü Mustafa Öztürk kadar demek mert değil. Mustafa Öztürk inkarını, küfrünü alenen kitaba yazabiliyor. Bunlar ne yapıyor? Tahrifatla değiştirerek aynı meale getiriyor şeyi. Aynı meale getiriyor. Erkek ormanı var içinde döllendi kendi kendine ise mucize olmadığı bu ayette boşuna çıktı. Yani resmen ahetleri inkar ediyor. Mehmet ok o okuyan. Resmen ahetleri inkar ediyor. Yani hakikaten ediyor. Alenen ediyor. Ama herkesin anlamayacağı şekilde ediyor. Anladın mı? Yani değişik bir şey. Aynı lafı söylüyor. Ama işte bu laftan lafa çok fark ediyor. Hani adam kralın rüyasını yorarken e, demiş ya. E, senin demiş. Bütün çocukların ölecek demiş yani. Ulan ne bir çift tabir ettik. Kesin şunu demiş yani. Öbür tabirciyi çağırmış. O da uyanıkmış. Bakmış ki kelle gidiyor. Demiş ki bu rüyanın turumu ne? O da demiş ki... Efendim demiş... O kadar yaşayacaksınız. O kadar yaşayacaksınız. O kadar hayırlı uzun ömür. Bereketli, mereketli. E, Kimse sizin ölümünüzü göremeyecek demiş. Aynı laf. Bu demektir ki bütün şülale Senin hayatında ölüyor demek. Fakat ona verin lan buna demiş. Bir kese altın demiş. Çünkü kral da manyak yani. Her zaman kral çıplak olmuyor. Çoğu kere de manyak oluyor. Şimdi kral manyak olunca... <gülüyor> Aynı tabirden biri kafayı gitti, biri kelleyi getirdi yani. Biri de kese getirdi yani. Aynı oyunu yapıyor bu. Tam bir oflu ağzı yapıyor. Bu Oflu hocalar mühimdir yani. Mekke gibidir. Ebu Cehli de var, Ebu Bekir'i de var derdi. Değil mi? Helima? Bizim of, Mekke gibidir. Ebu Cehli de var, Ebu Bekir'i de var. Burada Mahmut Efendi Hazretleri gibi mübarek de çıkıyor. Değil mi şimdi? Ama böyle adamlar da çıkıyor. Ama ağzı çok laf yapıyor. Ağzı laf yaptığı için çok da laf yapmıyor. Bana göre hiç laf yapmıyor. Dolandırıyor dolandırıyor aynı yere getiriyor, Hiçbir şey de anlatmıyor. Bir ilim de vermiyor ama millet seviye meselesi. Seviye çok düşük olduğu zaman efendim alttaki çukuru e ben çok yüksekteyim zannediyor. Halbuki bir yüksekteki ona baktığı zaman bu ne kadar alçakta diyor. Onun üstündeki tepedeki ben bunun yerinde olsam bu sele gidecek ya biraz yukarı çıksana diyor. Ama seviye sıfırın altında düştüğü için Adam mucize İnkar diyor. I think diyor. Kabak gibi millete hala dinliyor. Beyaz TV de onu çıkarıyormuş mesela. Olsun siyah TV bence. E şimdi bu adam milleti yavur edecek adamları çıkarıyor. Müslümanların efendim eee şeyleriyle, reklamlarıyla, gelirleriyle sallonga satıyor Müslüman mahallesinde. Şimdi bu adamı çıkarttılar için. E şimdi bak. Burada ne ne, ne oluyor mesela? Mesela efendim. Kimisi de alenen söylüyor ki anladın mı? Açıkça diyor ki Efendim, e, Kur'an kimde kıssalar, palavradır. Haşa ve kelle. Bunu kitaba da yazıyor. Ama o işte onu kitabını kim okuyacak, kim yayacak? Ama biz bunu duyuruyoruz. Geçen de yazdığını size sayfasıyla koyduk. Bunu da koyacağız inşallah. Kıracaksınız bakalım. Memlekette ne kitapsızlar var? Tefsir profesörü olmuş. Ne kitapsızlar var? Hadis profesörü olmuş. Ne dinsizler var? Ne kaderi inkar eden? Ağmen tüyü beşe indiren, üçe indiren, ikiye indirenler var. İlahiyat profesörü olmuş. Onun için şerlerinden Allah muhafaza etsin. Yani tesbihden geldik. Bin subhanallah bin subhanallah'tan hayırlıdır Ramazan'da olursa. Ama tesbih nedir? Tesbih Allah'a tenzih demektir. Sen bu şuurda şu da, ya sen şimdi Allah'ın bunun mucizesi yok. Kudreti yok. Allah buyuruyor ki ben babasız yarattım. Adem'i de anasız yarattım. O diyor ki Adem'in de babası var. İslamoğlu çıkmış Adem Aleyhisselam'ın babası var diyerek adinkar Okuyan çıkmış dünür bunlar. İkisi de aynı ayetten dinden çıkıyor. Bu da kalkmış diyor ki ee, şeyin erkeklik hormonu kendi kendine ürüyor. Hadik o Kur'an kimde ünsa diye dişi olduğunu resmen ayet de sabiti. Öyleyse dekaruk Erkekle de dişi bir olmaz, o dişidir buyuruyor. Yani Meryem validemiz için halis dişi buyuruyor. Bu öbür türlü kumsaldır Allah muhafaza için müşkil olur. Yani cinsiyet sorunu olur, problem olur, hormonal bozukluk olur. Ya bu Meryem validemizde hiç böyle bir şey olmadığını halis muhlis halisen muhlise diyelim dişi olduğunu ayet beyan ediyor. Ama ne Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Adam mucizeleri inkar ediyor. Mucize. Subhanallah. Evela hiç işte ne kadar sevap Ramazan'da bin kereden fazla şu kadar. Evela Müslüman olacaksın. Zikretmeden Müslüman olacaksın. Zakir olmadan Müslüman olacaksın yani. Yok ben subhanallah dedim de şu kadar zikrettim de. Bunlar hep böyle ha. Bir de biliyor musun ben diyor çok düz zikir yaparım. Ben diyor çok Kur'an okurum. Bir de o bayraktan bayraklı vardı mesela. E şimdi o epeydir yok. Bilmiyorum nerelerde, belki bir misafir konuk çıkıyor muyum o Çay TV'ye, My TV'ye düştü hepten kalitesi. E şimdi o, acayip Kur'an okur. Çok da kuvvetli hafızdır. Belki Fatiha gibi bütün Kur'an okur yani. Ömrü hayatta hatim okumakla geçiyor. Çok da ibadeti var. Ama bir kere Sübhanallah dememiş yani. Niye dememiş? E çünkü tenzih şuuru yok. Mucizeleri inkar ediyor. Miracı inkar ediyor. Göklere çıkmasını vesairesini. Mescid-i Eksa'ya gidişte kalıyor. Halbuki oradan yukarısı Miraç'tır. E, öbürü İsra'dır zaten. mirac o değil. E şimdi birçok mucizeyi, ayetleri, mütevatir hadisleri inkar ediyor. Ondan sonra sabah kadar Kur'an okuyorum, hatim yapıyorum diyor. Niye yaradı bu şimdi? Onun için adam hafızmış, alimmiş, profesörmüş, doçen buna bakmayın. el üstlet ve Cemaat cumhura uygun budur değil midir? Cumhurun görüşünden, sevâd Azamda en büyük kalabalıktan, en büyük cemaat dünyada... 2 milyar Müslüman var. Bunlar içinde 100-200 e, milyon Şii çıkar, i̇şte 50 milyon da Vehhabi zor çıkar. E, bütün bunları topladığında geri kalıyor 1,5 milyardan fazla erisnet vel cemaat. Bunların hepsi ana temel konularda, itikatta, amentüde hepsi de müttefiktirler. Furaatta, teferruatta ihtilaf olabilir. Bu e, akideye zarar vermez. Onun Subhanallah Allah Allah'a tenzihtir. Bütün kötülüklerden uzak tutmaktır, noksan sıfatlardan beri etmektir. Kurban olduğum Allah'a İşte onu sen o şuurla, o manayla okursan, dışarıda okursan mizanı dolduruyor. Şimdi bir tanesi mizanı dolduruyor. Ramazan'ın dışında da. yani Ramazan'da şart yok. Sübhanallah. Mizan doldu şimdi. Ama işte demin dediğim gibi, şarkı türkü okuyayım gibi, Fesubhanallah dersen olmuyor. Sen burada manaya yönelik Allah'ın noksan sıfatlarından münezzeh, kutsalı anlatıyordum size. Kutsal saha. Yani kutsal saha ne demek? Noksanlık, bozukluk, halel, ayıp. Efendim hiçbir şey o sahaya yaklaştırılamaz. Ne gibi dedim sana? Kur'an kutsal kitap diyorsun. Sen ne yapıyorsun? İşte bu kadar hadisleri tane diyorlar, teşniye ediyorlar, şu zayıf diyorlar, bu ravi meçhul diyorlar, bu münker diyorlar, efendim öbürü mevzu diyor, öbürü bilmem ne hak çıkıyor. Ben hani mümkün mertebe kurtarma uğraşıyorum olayı. Fakat o noktada kimseye niye değemiyorsun? Kafir diyemiyorsun. Ancak mütevatir hadis olursa ya da manası mütevatir olursa bu tamam. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü gibi Hazreti Mehdi'nin zuhuru gibi manen mütevatir. Bunlar tamam. Ama geri kalan ahat hadislerinde Bukhari'de bile olsa ahat hadis yani tek kanaldan gelen mütevâtir değilse lafzı veya manası mütevatir değilse sen bunu inkar edene kafir diyemiyorsun. Desen de sen ama bir daha tehli diyorsun. Ama şimdi Kur'an'daki bir ayetle ilgili böyle bir şey dediğin anda Kafir damgası yiyorsun ve hak ediyorsun. Çünkü neden? Kutsal. Ne demek kutsal? Etrafında bile... ...noksanlık dolaşamaz. Sen bu yanlıştır dediğin zaman... ...bu böyle olur mu dediğin zaman... 13'ün için şimdi yeni bir yol bulmuşlar. İlahiyatçılar açılar şunlar buna. Ne yeni yol bulmuşlar? Bu ayet bu zamana kadar anlaşılamadı. Bunu bir tek ben anladım... ...sen de yanlış anladın. İşte o noktaya geliyor. O noktaya geldiği zaman... Göya ayeti inkar etmiş olmuyor ama manayı neye göre veriyor? Sahabeden, tabiinden, tebeii tabiinden... 1400 senedir duyulmamış bir mana veriyor. Ne gibi Hayrettin Karaman'ın, Abdullah'ın, işte reformistlerin, diyalogçuların, FETÖ'cülerin en beğendikleri, en ma ma yanlış mana verip de düzgün sandıkları, saydıkları bakarız sürece. 62 bin'e ben rakamlara çok takılmam. İşte inel-nezamini ve Yani Yahudi ve Hristiyan da cennete girecek. Niçin Allah'a ahirete iman yeter? Ondan sonra öbür şartlara inanmasa da Yahudi Hristiyanları böyle. Yahu diyorum biz Müslüman olmak için altı şeye inanmamız gerekiyor. Gavura ne torpil geçiyor Allah'ta? İkiye indirmiş yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İşte o ayette hepsi kafir oldu, oluyor. Mesela Fetöne derdi? Kur'an'da en sevdiğim ayet. Neymiş en sevdiği ayet? kitap kitab la kelimetin. İşte ey ehli kitap ya der Hristiyanlar ortak noktada buluşalım. Ne demekmiş o? Şu demekmiş. Sen biraz gel ben biraz geleyim. Ya benim gelecek payım yok ki ben Müslümanım buradan çıktım mı bir karış gavur oldum zaten. O zaten bozuk yolda olduğu için iki metrede gelebilir. Payı çok yani. Ama ben bir karış bile gidemem yani. Şimdi ne dememiş? Ortak kelimeye gelin. Neymiş? Allah'tan başkasına tapmayalım, Allah'a bir şey ortak yapmayalım. Öyle ettiğinde bazılarına ve mündüri illa Allah bırakıp hamlara papazlara Rab edinmeyelim. Tapmayalım. Yetermiş. O zaman onlar da cennete girermiş. Muhammed'e rösalan ne oldu? Lazım değil. Kur'an'a inanmak ne oldu? Lazım değil. Ve tebāhu Kur'an'a uyanlar şartı var. Lazım değil. Çünkü bu ayet. İşte şimdi bak, bu ayet inkar etse kafir olur. Ben bu halbuki başka ayetlerde Yahudi Hristiyanların hali dine fiayet ebedi cehennemleri çıkmayacakları falan ayetler var. Şimdi o kadar ayeti bırakıyor. Onlarca belki 50 100 tane cehennemlik olduklarını ayeti var. Hiç o ayetlerden bir şey çıkaramıyor. Geliyor buraya. Buraya en sevdiği ayet. Niye Yahudi Hristiyanı ancak buradan cennete sokabilirim? Sokamazsın benim. Babanın çiftliği değil cennet. Ama işte bu ayeti tehrif ediyor. Yanlış mana veriyor. Ha ayete yanlış mana verdin. Ha da bu ayet yanlıştır dedin. Ayet yanlıştır diyene nasıl gavur damgası vuruyorsan ayeti muradının gayrına tefsir edene de gavur damgası aynen vurulur. Çünkü ayetin lafzını inkar etmedi ama manasını inkar etti. Ya ben mana inkar etmiyorum. Ben de mana veriyorum işte. Ama senin verdiğin mana ne Resulullah ne sahabe hiç kimse vermedi. Çünkü Resulullah bu ayeti kime yazdı? Mektubunda Hirakle yazdı. Herakle yazdığı bu mektubunda Bukhari'de geçen bu mektubunda ona ne burada estim teslem. İslam'a gir kurtulasın dedi. Ondan sonra ortak kelimeye gelelim. Ortak kelime ne demek istiyor? E sizin kitabınızda Allah'a ibadet dediğin şirk koşman yazıyor. E Allah beni peygamber gönderdi. Ben inanmıyorum dediğin mi şirk koşuyorsun Allah diyor. Ortak kelimeye gelirsen birbirini rab edinmeyeceksin. Ha Hamın papazın lafını dinleyeceğini, Allah'ın vahyini dinlediğin zaman asıl Tevrat'a İncil'e baksan gayri muharref olan zaten orada Ahmet gelecek diyor. E benden sonraki Nebi diyor. E sen zaten kendi kitabına baksan, Allah ortak koşmasan, kendi kitabına inansan beni buluyorsun. Ortak kelimeye gelelim. Çünkü ortak kelime nedir? Bütün Allah'ın kitaplarında aynı şey söyleniyor. Bütün peygamberler zamanı gelende, in, geldiğinde, gönderildi ona inanacaksın. O birinin dini mensuk oluyor. E bu Efendimiz sallallahu alakalı değil ki ve öbürünün nesketti Tevrat'ı. E ama... Adam buraya yanlış mana veriyor. Bir de diyor o yanlış adamdır en sevdiği ayet budur diyor. Şimdi bu ayet yanlış dese herkes gavur diyecek. Bu ayet yanlış demiyor. Bu zamana kadar yanlış manada vermişler. Şimdi ben doğruyu veriyorum derken işte Kur'an'ı inkar ediyor. O zaman Kur'an buna göre kutsal değil. Niye kutsal değil? O oynadı çünkü. Tahrif etti manayı değiştirdi. Bu ne demek anlamına geliyor? Kur'an-ı Kerim e, efendim... E, manasını istediğin gibi yorumlayabileceğin bir kitaptır. Peygamber ne demiş, sahabe ne demiş, tabi ne demiş, müfessirler ne demiş, hiç beni alakadar etmez. Kur'an'ı alaya almak, tamam mı Allah'ın dinine dalga geçenlere giriyor. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var bunlar hakkında. Yani Allah'ın kitabıyla alay edenler, efendim Allah'ın diniyle alay edenler. Bu alay etmek demek, Kur'an'ı hakaret etmek, maskaralık etmek, çöpe atmak demek olmuyor. Birçok ilahiyatçının, birçok profesör geçinen, din adına konuşan dalalet ehlinin, bilat ehlinin Kur'an'a yaptıkları hakaret Kur'an'ı pisliğe atandan, çöpe atandan kanla yazandan efendim, ee, yakandan çok daha ağırdır. Çünkü onların cürümleri kendilerinde kalıyor, kendilerini kafir ediyor, kitap ediyor, dizis ediyor, cehennemlik ediyor. Ama bunların yaptıkları bir ümmeti helak ediyor, bir, bir nesli kafir ediyor. Hoca bunların zararı müteaddidir. Bunların yatacak yeri yoktur. Bunların cehennemde tabakaları özel tabakalardır. Ayetlere yanlış mana verenler. Yanlış mana vermekte de ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabeden ve cumhur, siz en büyük cemaattan ayrılmayın. Ve de aynı. Er-Rahmanü Ar aleyhi arşi istiva'da. Allah arşi istiva etti noktada, orada hükümran olduğu manası var. Ya da diyeceksin istiva manasını Allah bilir, müteşabihattandır, elifle ambim gibi ben mana veremem. Tamam. Ya selef mezhebi üzere olacaksın ya da halef mezhebi üzere olacaksın. Ama selefi olmayacaksın. Çünkü selef başka, selefi başka. Selefi şu demek. Selef geçinen. Seleften geçinen. Ama selef değil. Çünkü selefi hiçbir zaman Allah oturdu demedi. İstiva haktır. Bize göre de haktır. İstivanın manası meçhuldür. Allah muradını bilir dediler. Bunlar ne dediler? i̇bn Teymiyeciler. i̇bn Teymiye ve adamları Allah benin gibi iner, benim gibi oturur, benim gibi kalkar dediler. Haşa gelle. İşte burada da onlar cumhur'a muhalefet ettiler. Şimdi El, -El Rahmanu Alel sen 1400 senelik müfessirlerden yani İbn Abbas'tan, sahabeden başlıyor tefsire ilmi. İbn Abbas'tan ondan sonraki ravilerinden, Mücahid'inden, Akrime'sinden radıyallahu anhum'un ta oradan 1400 sene dediğim o oradan gelen bir tefsire kolu var. Sen bunu getirdiğin zaman Bugündeki ehliyet ulemasının görüşle baktığın zaman 1400 yıldır bir kişi istivaya celese oturdu vermemiştir. Bir kişi vermemiştir. Cumhur bu. Ama sonradan e, birkaç tane Vehhabi gelmiş. Hocayım dedi geçiniyor. Yok Mekke'de imam olmak lan tekke'de bilmem eee şeyh geçinmekle bu işler olmuyor yani. İtikadın bozuksa. Ondan sonra efendim ben 1400 yıllık cumhuru bırakacağım. Südeysin. Bilmem kimin. E, efendim Useymi'nin bilmem neyin eee hareket edeceğim. Sen gitsin ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurmuş ki benim gözümü açmış ki kafamı çalıştırmış ki aleküm sevad en büyük cemaat neredeyse her zaman ulema için sevad azamdan ayrılmayın. Cumhurun görüşünden ayrılmayın. Zaten burada cumhur ne demektir? İki tane şahs çıkarsa onlara itibar etmeyin alim de olsalar. Çünkü her zaman için sevad azam halk ve isabet üzeridir. İnallah la yecmuu ala dalale. Tirmizi hadisinde Allah Teala benim ümmetimi sapıklıkta birleştirmez. Benim ümmetimden kimseyi saptırmaz buyurmuyor. Saputanlar olacaktır. Ve alim geçinenden şundan bundan bunlar efendim Allah'tan müeyyettir, mahfuzdur. Alimse dediğini yapın, doğru konuşuyordur diye bir ayet hadis yoktur. Evtekuzelletel <gülüyor> alim alimin zellesinden sakının. Çünkü sen kayarsan kalçan kırılır. Alim kayarsa bütün ümmetin kafası kırılır. Onun için alimlerden özellikle sakındırmıştır. Yani bunlar ulema şu kötü alimler. Şeytana pabucunu teskildirir. Bunlar ayeti hadisi tahrif eder, değiştirir. Sana da kimse anlamamış. Benim anladığım mana doğru der. İşte şimdi gazili bayındır gibi millete orucunu yediriyor. 4.50'ye kadar yiyebilirsiniz diyor. 4.50 ile 5.27'nin hiç farkı yok. Çünkü sen o fecir ve imsak sınırını açtıktan sonra akşama kadar ye yani. Çünkü oruçlu değilsen. Böyle adamlar türedi, böyle adamlar çıktı. Yani bu adam takvim basıyor ve bunun bastığı takvim dağılıyor. İnternette zaten hani kağıt takvime lüzum yok. internet zaten herkese yayılıyor. Herkes birbirine atıyor mesaj yoluyla. Ve diyanet bunu engellemiyor. Halbuki bunu kanunen yasaklayabilir. Çünkü ibadete müdahale ediyor ve bütün ümmetin birlikte yaptığı ibadeti bozuyor. Tevhidi Tedrisat diye kanun çıkarmış. Saçma sapan şey. Herkese aynı şeyi okutuyor. İçinde de dolu yalan yanlış var. Tevhidi tetrisat çıkarıyor. Öte yandan burada tevhidi takvimat takvim birliği çıkartmıyor. Ondan sonra da diyor ki ya bu Mekke bizde niye bir gün evvel bayram yapmış? Ne olacak? 50 ülke toplanalım da takvim birliği yapalım. Sen ne takvim birliği yapacaksın? Sen Süleymaniye Vakfı'nın takvimini burada memleketi karıştırıyor şu anda. Sen daha takvim birliğini Türkiye'nin içinde yapamamışsın. Diyanet gücün var. Elinde kanuni yetki var. Kanuni müdahale var. Polis de gönderebilecek yetkin var. Savcılığa suç duyurusu yapacak yetkin de var. Benim o yetkim yok. Yani çünkü ben din adına gidip savcıya desem. Savcı der ki sana ne? Sen de üç buçukta imsa niyet ettir, Sen ne karışıyorsun adama der. Özgürlük var der. Ama Diyanet'e diyemez bunu. Zaten bizim savcı Diyanet'e çok meraklı. Benim kitapları da hep Diyanet'e soruyor. <gülüyor> e i̇şte e, suç duyurusu yapıyorum buradan. Efendim Diyanet'e sorsun. Ondan sonra da bunu toplasın etsin. Neyse. Yani ama böyle bir şey yok. Milleti saptıracaksan sahayı geniş tutuyorlar. Milleti doğru yöne yönlendireceksen sahan çok dar. Ne konuşuyorsun, ne kastettin, niye böyle söyledin, niye böyle yaptın bilmem. Hanefi mezhemi haram olan bir şeye haram dedik mahkemelik olduk. Hanefi mezhemi haram olan bir şeye Hanefi de haram dedik satranç içinde. Şimdi böyle bir şey Burada adam bütün milletin Amazon orucunu yedirtiyor. Yani oruç yok. Gündüz o adamın orucunu zorla bozan eşkıya adam beter. <gülüyor> yani imsa bir saat geçirtiliyor. Ve bu adamın takvi... bunca nasıl bir şey olur ya? Bu kanun ne? Bu diyanet ne iş yapıyor? Bugünler de lazım zaten yani. Resmi yetkisinden dolayı. Onu da yapmıyor. Senelerdir bu fitneyi körüklüyor. Bizim takvimimiz doğrudur diyor geçiyor. Ya bizim takvimimiz doğrudur diye sen yapamıyorsun. Sana yetki vermiş devlet. Sen bu yetkiyle bunu durdurabilirsin. Sen kaçak adı yiyorsan ya istersen de oruç tutma. Bana ne? Millete niye yayın yapıyorsun? Yayın yapma hakkı yok senin. Takvim yayını yapma hakkı yok. Ya bunu bile demiyor. 13'ün allah Teala benim ümmetimi, benim ümmetimden bazı hocaları alim geçinen saptırmaz buyurmuyor. Ama ümmetimi sapıklıkta birleştirmez buyuruyor. Bu hangi hakikate işaret ediyor? Yani benim ümmetim e, hidayet üzere bir ümmettir. Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. Ekseriyeti daima hak üzere bulunmuştur. Ekseriyeti daima hak üzere bulun. Bu bir garanti. Bu garanti 1400 senedir geçerli şu anda da, kıyamet kadar da geçerlidir. Birçok şaz görüşleri olan sapık sapık insanlar çıkıyor, yanlış şunu fetvalar veriyor ama hiçbir zaman ümmetin genelinde kabul görmüyor. Ekseriyet daima ehl Sünnet'in cumhuru yani dört mezhep içinde sınırlı kalıyor. Bu çok büyük bir nimet bizim için. Doğruyu anlamak için ne gerek var? Sen bu saatten sonra usulü fıkıh okuyamazsın, usulatı okuyamazsın. Arapça okuyamazsın, sarfnayı okuyamazsın. Sen bunu nasıl çözeceksin kimin delili haklı? Neye bakacaksın abi? Neye bakacaksın? Dünya üzerindekine bakacaksın. Şimdi Mekke'deki imsak aynı bizinki gibi. Medine'deki imsak bizinki gibi. Fas'taki imsak bizinki gibi. Yemen'deki imsak bizinki gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanda sabah namazı nasıl kılınıyordu? Çok erken kılınıyordu. Şimdi bunlar bir de neydi? Ali zaten bir canda çıkmış. Ya orucu bir saat evvel Ağzını bağlasa niyet etse ben ona bir şey demiyorum canım yani bir saat daha illa da yemen lazım diye bir şart yok. Geceden de uyumadan niyet eder yatarsın. Yani ben ona bir şey demiyorum. Ya milletin sabah namazı olmuyor namaz gitti namaz gitti ben milletin namazı gitti diye üzülüyorum diyor. Ya ne namazı gidecek milletin senin namazın gitti. Ben diyor her zaman namazı cemaata çıkarım. Ben cemaatla kılıyorum falan. Ama diyor şimdi Ramazan'da cemaata gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Yarım saat sonra kılıyorlar çıkıyorlar. Yarım saat sonra vakit girmiyor. Daha ben imsak yemek yiyorum. Bu sefer ben bu namazı kılmıyorum. Cemaat'i da kaçırıyorum. Yani cemaattan da mağrum. Neden? Bütün milletin namazı. Niye gitsin ya? Ya şu anda cumhur diyorum. Seva'da azam diyorum. En büyük karaltı ve kalabalık diyorum. Bütün dünya üzerindeki İslam ülkeleri, İslam alimlerin, bütün hepsinin görüşüne baktığın zaman bir buçuk saatten aşağı düşen bir imsak yok ya güneşe. Dünya neresi olsun. Bazı kere iki saate de gidiyor. Şu anda iki saat gibi. Bir saat elli dakika şu an. Yani üç otuz beşten beş yirmi yedi arası. E dolayısıyla düşse düşse çok yaklaşsa bir buçuk saate asla düşmez. Bunlar nereye düşürmüş? Nereye düşürmüş biliyor musun? Kırk dakika. Şu anda elli ne demek ya? Oradan on var buradan yirmi yedi var. Otuz yedi dakikaya düşürmüş şu an. Otuz yedi dakikaya kadar yediriyor. Ben de diyorum ki, güneş doğana kadar ya be. Bu durumda sen sapıtmışsın, yoldan çıkmışsın yani. E şimdi... Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman orada bir video yapmış. O videoda işte bana çatıyor falan. O videoda da ne diyor? bu Davut Tirmizi hadisinde şöyle var, böyle var. Sen bu Davut Tirmizi'den ne anlarsın be? Ecel'in menfil lazım birisini koymuşlar oraya. Onu konuşturuyor. Bir de diyor ki, sen Arapça biliyor musun bilmiyorum. Kendi sanki çok biliyor, ayeti yanlış okuyor. Ondan sonra efendim, ben de sana Bukhari'den okuyorum o zaman. Ebu Daftürmüzü diyorsun. Ebu Daftürmüzü de onun dediğini demiyor da. Buhari'den ne diyor? Sahabe-i Kiram'ın hepsi biz diyor sabah namazını kılardık. Namazdan dağılırken o zaman kadınlar da geliyordu cami. Çünkü neden geliyorlardı? Namazı yeni öğreniyorlar. Tatlı katlı kızsınlar diye. Yoksa ondan sonra namaz anlaşıldıktan, yayıldıktan sonra kadın cemaat gelmedi. Ama zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatındaki Medine dönemi yani e, harpleri dışarıda yani falan da çıkarırsan 8-9 seneye iniyor. Yani aylarca seferleri var. E yani 8-9 senede de insanlar zaten tatbikatı. Bir de ayetler yeni iniyor. Kur'an kitapta, mushafta derlenmemiş ki. Ayetler de yeni indiği için kadın yeni ayet de duyuyor. Dolayısıyla vahyin nüzürüne şahit olma meselesi de var. Bütün bunlardan dolayı camiye gelmelerini istemiş. Ama ve lakin tabii şerata çok riayet ederek istiyorlar. Ama sonradan böyle illa camiye gelsin kadınlar diye böyle bir şey yok. O da ayrı bir mesele. Şimdi konu da bir kısa söyleyeceğim. Biraz da o konuya temas edelim dedi ya Oslu Hoca. Ona da temas edelim. Şimdi buradaki mesele ne? Şu hadisleri Bukhari'dir. Bak takvimi sana anlatıyorum. Azim Bayındır'ın burada yanlış olduğu kesinlikle. imsak Mekke'de de, Medine'de, Türkiye'de de, Yemen'de de Fas'ta da, Turist'ta da her yerde doğrudur ve karanlık yerde aydınlık yokken çıkar. Yani yere aydınlık gelmez. Ufuk çizgisinde aydınlık belirir. Yere aydınlık yarım saat, 40 dakika sonra vurmaya başlar. Yansımaya başlar. Anladın mı? Uçaktan bu görülüyor. E şimdi, ha bir de fecri kazip var. Şimdi orada diyor ki yine videoda, Resulullah buyurdu ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem işte, efendim, Üm İbni Ümmü Mektum demiyor da işte o yani, bir, bir ezan okunu bu sizi aldatmasın. Yani, tehccüd ezanı. Şimdi, Mekke Medine'de iki ezan okunuyor. Biri teheccüde okunuyor. O imsak değil. Ondan sonra da bir saat ikinci ezan'a kadar yenir. O birinci ezan. Ona Fecl-i Kazip deniyor. Fecl-i Kazip ne demek? Efendim, ee, fe Fecl-i Kazip Bunda cami şey yok. Benim gördüğümde mescidlere geliyorlar mescid. Neyse bakarız, bakarız onu. Şimdi Fecl-i Kazip meselesi şöyle oluyor. Şu ufuk çizgisi şöyle. Şurası ufuk çizgisi diyelim görüyorsunuz bunu bu çizgi ufukta şimdi gece bunun altında kalacak giden tarafta bu üstünde aydınlık belirecek şimdi bu çizginin üstünde burada bir şöyle dikine çıkar şöyle bir direk gibi bir aydınlık geleni ilk başta bu şimdiki imsaktan 3.35'den 20 dakika falan evvel diyelim 3-10 geçe falan bunlar oluyor yani gökte olsan bunu görüyorsun ve bu böyle çıkıyor uzunlamasına çıkıyor. Oca şey, hadislerden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yani bu sizi aldatmasın. Bu ne demek? Bu günün aydınlığı değil. Bu nedir? Efendim, sohbet dinleyemeyen biri arıyor tabii ki. Olabilir böyle şeyler. Ama Medine'den arıyorlar. Yani beni de hep Mekke Medine'den aşağı kurtarmaz. Efendim, e, şimdi böyle uzun bir çizgi olduğu zaman bu kazip ne demek? Kazip yalancı. Niye yalancı? Birazdan kaybolacak. Kayboldu mu yine karanlık basacak. Çünkü o zaman seni aldatmacı oluyor. Bu feccikazip daha vakit girmedi. Bu uzunlamasına olan böyle. Ondan sonra ne buyuruyor? Enine bir çizgi geliyor. O enine gelen çizgi artık kaybolmuyor, yayıldıkça yayılıyor, genişledikçe genişliyor. Onun artık ondan sonra karanlığın yeri hükmü kalmıyor. Ondan sonra bunu yolu ufukta enlemesine beliren çizgi, bak böyle enine geliyor. Ben bu çizgiyi gördüm imsak saatinde Frankfurt'tan dönerken uçakta bir senesi böyle gördüm bu çizgiyi tam imsakta. Ondan sonra Yeşilköy Havaalanı'na e indim. Yarım saat, kırk dakika sonra daha aşağı indim. Aşağısı kapkaranlıktı. Şimdi bunların demesine göre beyaz iplik, siyah iplik. Sen görünceye kadar, sen görünceye kadar değil. Ufukta belirinceye kadar. Onu araştıran görüyor. Onun için sen aşağıda göremedin diye yukarıda gün doğmamış gerekmiyor. Gün çoktan doğdu. Kırk, elli dakika olmuş. Sen daha aşağıda aydınlık bekliyorsun. O aydınlık oraya yansıması kırk, elli dakika sürer. Ama o çizgi... ...enlemesine olduktan sonra bitti Şu andaki, şu andaki imsak onu söylüyor. Buna fecir sadık deniyor. Doğru fecir. Ne demek doğru fecir? Kandırmıyor. Sana görünüyor ama bir daha geri kaçıp da kandırmayacak. O kalacak. Bundan dolayıdır ki... ...efendim, şimdi biz bunları bildiğimiz zaman İslamiyeti daha iyi anlıyoruz. Bunların kafasına göre hareket edilmeyeceğini daha iyi anlıyoruz. Tesbihin, tenzimasını daha iyi anlıyoruz takdis ne demek, kutsamak ne demek, kutsallık ne demek, Allah münezzehtir ne demek Celle Efendimiz şu manayı Subhanallah çok verirdi. Ya Rabbi senin dininde, şeriatında, Kur'an'ında, kitabında, fıkhında en ufak bir noksanlık yok. Efendimiz bu manayı çok verirdi. Hani Allah'ın noksandan münezzeh, Allah'ın sıfatları yüce, bunu herkes söylüyor. Ama Efendimiz manayı nereye kadar indirirdi? İşte kutsal sahalar dedim mi sana? Kutsal kitap. İslam kutsal din. Ha şimdi, kutsal dediğin zaman mukaddes işte bu münezze. Bunun manası bir manada müsebbah. tesbih edilen, tenzih edilen, mukaddes kutsanan. Ya bu bir değerler manzumesidir. Ama sen sadece Allah'ın zatını tenzih edip de kitabını tenzih etmezsen, Yüce Rabbimin zatını tenzih edip de peygamberini tenzih etmezsen, peygamberin çok yanlışları var ya diyor İslamoğlu. Çok hatalar, çok günahları var diyor. Allah bile diyor affettim seni diyor diyor ya. Günah olmasa affeder mi diyor. İşte ne yaptı? Allah'ın e, Risalet müessesesinin kutsal sahasına girdi. Ve çok patavatsız, paldır küldür girdi yani. Onun için e, e, girdi derken Allah'ım Havuz öte taraftan da dinden çıktı yani. Çünkü böyle giren öyle de çıkar. Her şeyi konuşmanın bir adabı var. Bu ayetlerde ...senin geçmişin, geleceğin, günahların bağışlanmış buyuruyorsa sen günah işledin demek değil. Ben seni daha yaratmadan evvel bağışlanmış yarattım demek. Geçmişin geleceğin ne demek? Daha bir şey yapmamışsın. Yapmadan evvel ben seni affettim. Yapmadan evvel affettim ne demek? Sen zaten günahsızsın demek yani. Niye senin benim hakkımda böyle bir ayet yok o zaman? Onun bizden farkı ne o zaman? Bizi de zaten tövbe edersek affediyor. Yani tövbe ettikten sonra affedilmeyecek günah yok ki. O zaman Resulullah'ı affetmesinin ne manası var? Sallallahu aleyhi ve sellem. Geçmişinin geleceğinin, toptan affedilmesinin, önceden bildirilmesinin ne manası var? Günahsızlık anlamına manası var. E şimdi bizim de bizde ne manası var? Günah isterseniz tövbe ederseniz affederim. Bu nerede? O nerede? Bize geleceğimizi garantilemiş mi yani? Kim biliyor nasıl öleceğini, imanlı mı ölecek? Günahlarından tövbe edebilecek mi? Tövbesi kabul edilecek mi? Tövbesiz mi gidecek? İmansız mı gidecek? Hiçbir şeyimiz belli değil. O zaman o peygamber de beni gibi adam, ben de onun gibi adamım. Bu ne de bilen mantık? Musa Caarullah mantığı. Musa Caarullah kim? Diyanet Rehisi Mehmet Görmez'in kitabını Türkçeye kazandırdığı bir sapık. Musa Caarullah. İşte onun görüşü peygamber beni gibi, ben de onun gibiyim, ne fark eder? İslamoğlu da bunu çok beğeniyorum diye nakletmiş 3 Muhammed kitabında yani. Onun için sübhanallah. Sübhanallah Allah'ta kalırız. 40 sene sübhanallah'ta sohbet yapılabilir. 40 sene. Çünkü tenzih. Bütün noksan sıfatları bileceksin ki Allah'ı onlardan tenzih edeceksin yani. Noksan sıfatları mülaza etmeden neyi nereden tenzih ediyorsun? O sıra hangi şey Allah için noksanlıktır, hangi şey noksanlıktır? Mesela bize göre noksanlık. Bir adam çocuğu olmasa noksanlık. Kısır olsa noksanlık. Kadın doğurmasa noksanlık. Peki ama Allah doğurmasa celle celaluhu kemal ve mükemmeliyet. Anladın mı şimdi? Bizde noksanlık olan bize göre noksanlık olan Allah'a göre ne oldu Celle Celaluhu? Mükemmellik oldu. Anladın mı? Adamın çocuğu yok deyince millet ya zürriyetsiz diyor. Allah'ın çocuğu yok deyince ne büyük Allah diyor Celle Celaluhu. Şimdi mefhumlar değişik. Sana göre noksanlık olan Allah'a göre kemal olur. Bu yüzden tenzih ediyorum derken kendimizi tekfir etmeyelim yani. Çünkü ben met ediyorum. Niye göre ediyorsun? Allah baba diyorum. Tövbe haşa Allah baba denir mi? Kafir olursun. Ama diyor ben met etmek için söyledim. Nasıl met ediyorsun? Çünkü diyor bizim köyde diyor böyle efendim hürmet ettikleri adama baba adam derler. Efendim işte e, Hasan baba bilmem ne baba met için söylerler. Bu da Allah met edeyim derken Allah baba diyor haşa. Sen ne oluyor? Kafir oluyor. Çünkü senin aklına göre sen Allah'a met edemezsin. Allah Allah'ın bildirdiği vahmine göre ancak efendim bilebilirsin. Allah Teala senin idrakından da münezzehtir. Sen onu nasıl idrak edeceksin yani? Sen ancak ona iman edersin, idrak edemezsin. İdrak demek bir şeyi tüm yönleriyle kavramak demek. Sübhanallah. Evet, Allah'a tenzih etmek. Bunu Ramazan dışında da söylesen, mizanı dolduruyor. Mizan ne kadar göklerle yerler arasında? Yedi kat göklerin yerlerin arasına kadar mesafe, ne kadar boşluğu var? Ne kadar boş saha alan teşkil ediyor? Yani sen burayı neyle doldurabilirsin abi? Ben bizim emminin kazanıyla dediği gibi Bayburt'un yani birkaç kazan eder demiş yani. Denizi ilk görmüş. Bayburt'tan, yukarı, dağdan, çaykaradan aşağı Şimdi denizi görmüş. Denizi görünce demişler çok sonra gelmiş. Denizi anlatıyor köyde. Demişler ne kadar bir şey ki bu kadar şaşırdın ya. Demiş bizim emminin kazanıyla demiş. Ve şun kazan edersen ne konuşuyorsun? İşte mantık bu. Senin emminin kazanıyla tesbih olmaz, idrak olmaz, tenzih olmaz. Sen denizin... Ne kadar tonajı suyu olduğunu dibine inebiliyor musun? İnemiyorsun. Kim ölçmüş Karadeniz? Kim ölçmüş okyanusundaki su miktarını? Ha sen şimdi e, o zaman Allah'a da kendi e, kısır aklına, kasır fikrine e, efendim, yorarak, e, onunla yorumlayarak Allah adına konuşamazsın, mana veremezsin yani. Onun için tenzihi iyi bileceksin. Bir Sübhanallah mizanı niye dolduruyor? Çünkü bu kadar idrak lazım, bu kadar şuur lazım, bu kadar ilim lazım. Ona göre Sübhanallah dersen mizanı dolduruyor. Subhanallah dersen hem Allah gökte dersen Em el -i -i muhalif, hem cumhura muhalif, sahabe sünneti hadislere muhalif bir ile beraber Subhanallah bozuldu. Veya şeriatın şu hükmünü ben ben yanlış buluyorum dediğin anda Subhanallah bozulur. Şefain i̇şte seni verdiği manayı oradan geliyorum. Allah tenzih ediyorsun. Bu ne demek? Ya Rabbi senin şeriatında, şeriatını hiçbir hükmünde de noksan yok. Çünkü sen noksansızsan kitabında noksansız olur. Hükümlerin de dinin de noksansız olur. Ama bu milletince ona şeriatın hükümleri e, ağır geliyor, zor geliyor, boş verdim. O nefse zor gelebilir. Aklına da zor geliyor. Yani bu nasıl iş diyor ya? Yanlış buluyor. Yanlış bulduğu anda o yanlışı Allah'a buluyor ve ne oldu? Sübhanallah bozuluyor. Bir sübhanallah mizanı doldurur buyuruyor. Yani yedi kat gökler, yerler arasını ibadetle doldurmak için 700 sene oruç, 700 sene teheccüt gerekmiyor. Bir Subhanallah mizanı dolduruyor. Eğer ehli sünnet itikadıyla bütün Allah'ımızı kitaplarını işte amentüsünü kutsallarımızın hepsini tenzih ederek onlara noksanlık isnat etmeyerek hatta sahalarına isnat edilen yaklaştırılmaya çalışılan ayıp ve kusur iftiralarını silip süpürüp reddiyelerle o sahayı tathir ederek Subhanallah dediğin zaman mizanı dolduruyor. Ama bu Subhanallah Ramazanda dediğin zaman bir Subhanallah mizan dolduruyor. Ramazanı şerifte dediğin zaman binden fazla mizanı dolduruyor. Bir Subhanallah mizanı bin kere dolduruyor. Anladın mı şimdi? Onca İbrahim Yekhayini sözüne geldik yani. Bir Subhanallah ne yapıyor? Efendim Ramazanda olsa binden fazla yazılıyor. Katlamalar bin ve fazlası var. Ve Ramazanı şerifteki bir rekat namaz. Ramazan haricindeki bin rekattan hayırlı oluyor. Onun için teravide yirmi rekat çarp onu yirmi bin. Teravih yirmi binden de hayırlı. Yirmi de değil. Yirmi binden de hayırlı oluyor. Onun için teravih ne yaptır? Yok burada. He? ha buradaymış bak. Bu gece teravih kılan Beyt-i tavaf eden meleklerin sevabını alıyor. Allah Allah. Ve taşa tuğlayı varıncaya kadar dünyadaki bütün mahlukat onun günahlarını için istihbar ediyor. Bu gece kılan. Beyt-i Mamur'u tavaf eden melekler ne demek? Beyt-i Mamur yedinci kat semada Kabe'nin hizasındadır. Düşse onun üstüne düşecek. Yetmiş bin melek her gün tavaf ediyor. Kıyamete kadar o meleklere bir daha sıra gelmiyor. Onca için iftarınız da mübarek olsun. Teravihi de kılmak nasip olsun. Ve Muhammedin ve ala aliyye